18. Özellik Suikastler ve düşman saflarına korku salmadaki etkileri Müslümanlar Bedir'den döndükten sonra İslam'a karşı olanlardan bazıları hala açıkça düşmanlıklarını ortaya koyuyorlardı. Mervan kızı Esma, Yezid İbni Zeyd el-Hutami'yi İslam'a karşı kışkırtıyor, kötü sözlerle, Resulullah Aleyhisselam'a eziyet ediyor ve İslam'ı ayıplıyordu. Bu kadın bir de kaside yazarak Resulullah'ı hicvetmiş ve insanları ona karşı kışkırtmıştı. Ümeyr İbni Adi İbn Hutami Resulullah Aleyhisselam Bedir'den Medine'ye dönünce bu kadını öldüreceğine dair yemin etmişti. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döner dönmez Umeyr gece yarısı bu kadının evine girdi ve kılıcını göğsünden vurarak sırtından çıkarmak suretiyle onu katletti. Sonra dönüp mescide geldi ve sabah namazını Hz. Peygamber aleyhisselamla birlikte kıldı. Hz. Peygamber aleyhisselam namazını bitirir bitirmez kendisine dönerek, ''Mervan'ın kızını öldürdün mü?'' diye sordu. O da ''Evet ya Resulallah'' diye cevap verdi. resul Ekrem aleyhisselam bunun üzerine, Allah ve Resulüne nusret ettin ey Umeyr buyurdu. Umeyr, bu kadının durumuyla ilgili olarak benim üzerimde bir sorumluluk var mıdır ya Resulallah diye sordu. resul Ekrem aleyhisselam, onun üzerine iki keçi birbirini boynuzlamaz buyurdu. Bu kelimeyi ilk defa Rasulullah'tan işitiyordum. Sonra ashabına dönerek, eğer Allah ve Resulüne nusrette bulunmuş birini görmek istiyorsanız, ''Umeyr İbni Adi'ye bakınız.'' buyurdu. Sonra Ömer İbni Hattab radıyallahu anh sözü alarak, ''Allah'a itaatte kendini tamamen Allahu Teala'ya adamış bu âmâ kişiye bakınız.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam Ömer radıyallahu anh'e, ''Ama deme çünkü o basirdir yani kalp gözü açıktır.'' buyurdu. Umeyr radıyallahu an mescidi terk edip geri dönerken, Öldürdüğü kadının çocuklarına toplu halde onu gömerlerken rastladı. Hepsi birden Umeyr'e, ''Ey Umeyr, onu sen öldürdün değil mi?'' diye sordular. Umeyr radıyallahu anh, ''Evet ben öldürdüm. Hepiniz bana tuzak kurun, sonra da ertelemeyin. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'ın adına yemin ederim ki, onun söylemiş olduklarını siz söylemiş olsaydınız, Hepinizi öldürene veya düşüp ölene kadar kılıcımla size karşı savaşırdım dedi. O günden sonra Hutame oğulları da Müslüman olmaya başladılar. Esma'nın öldürülmesi, Hz. Peygamber aleyhisselamın Bedir'den dönmesinden sonra Ramazan ayının son beş gününe rastlamaktadır. Bu kadın İslam aleyhine yaptığı propaganda ve dilbazlığıyla Hutame oğullarının İslam'a girmesine engel olmuştu. Hutame oğullarından Müslüman olanlar bile onun dilinden ve şerrinden çekindikleri için Müslüman olduklarını açığa vuramıyorlardı. En son şiiride Müslümanları bir alev gibi yakar mahiyetteydi. Bütün bu saldırıların karşısında Umeyr'in kalbindeki iman harekete geçti. Bedir'de bulunan Resulullah Aleyhisselam'ın gıyabında ona dil uzatan bu kadına dayanamaz hale gelmişti. Onun için... Resulullah Aleyhisselam Bedir'den döndükten sonra onu öldüreceğine dair and içti ve imanının verdiği kuvvetle bu yemeğini yerine getirdi. Bu işi yaparken Resulullah Aleyhisselam'dan izini almamıştı. Sabah namazını Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Medine'de kıldı. Bir yandan da onu öldürmekle kötü bir iş mi yaptım düşüncesiyle tedirgin oluyordu. Fakat Resulullah Aleyhisselam sözleriyle onu mutmain etti ve eğer Allah ve Resulüne nusrette bulunmuş birini görmek istiyorsanız Umeyr İbni Adi'ye bakınız diyerek onu övdü. Diğer bir yandan Hazreti Ömer radıyallahu anh'in onun imanının büyüklüğü karşısında dehşete düşmesi ve bütün insanların karşısında Allah'ın rızasına nail olabilmek için kendini adamış bir kişi olarak ona işaret etmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü Ömer radıyallahu anh'i hayrete düşüren şey Ümeyr radıyallahu anh'in bir ama olmasına rağmen bu zehirli yılanı araştırıp bulup onu evinde öldürmesiydi. Hz. Ömer'in ona ama diyerek hitap etmesini Resulullah Aleyhisselam düzelterek "O basîirdir." demiştir. Ümeyr radıyallahu anh yaptığı bu işin Resulullah Aleyhisselam tarafından caiz görülmesinden sonra artık yeryüzünde kimseden korkmaz olmuştu. Onun için öldürülen kadının çocukları, ona katilin kim olduğunu sorduklarında, duraklamadan ve kekelemeden onu kendisinin öldürdüğünü, onun söylediklerini, kendileri söylemiş olsa onları da öldüreceğini söylemiş, peşinden, ''Hepiniz bana tuzak kurun, sonra da ertelemeyin.'' diyerek hepsine kafa tutmuştur. Umey radıyallahu anh'in bu sağlam tutumu, Mervan'ın kızını öldürmesinden daha etkili ve kuvvetliydi. Müminlerin karşısında küfür daima zelil ve küçük olmalıydı. Umeyr bu şekilde davranmakla bütün kardeşlerinin yakasını eziyetten kurtarmıştı. Artık Müslümanlar, izzetli ve üstün, onlara karşı gelenlerse zelil ve küçüktüler. Bu olaydan sonra Hutame oğulları da İslam'a girmeye başlamışlardı. Mervan kızı Esma'nın öldürülmesinden bir ay sonra, Aynı üslupla ve aynı hedeflerden dolayı Yahudi Ebi Afek öldürüldü. Bu Yahudi, Amr İbni Avf oğullarından 120 yaşına ulaşmış bir ihtiyardı. İslam'a girmemekle kalmıyor, Resulullah Aleyhisselam'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyor, insanları ona karşı kışkırtıyordu. Resulullah'ı ve İslam'ı hicveden bir şiir söylemişti. Bunun üzerine Ensar'dan, Salim İbni Umeyr onu öldürmeye ve öldüremezse de bu uğurda ölmeye and içti ve onun gaflette olduğu bir anı gözetlemeye başladı. Bir yaz gecesi Ebu Afek, Amr İbni Avfoğullarının yurdunda bir açıklıkta uyurken, Salim yanına usulca gelerek, kılıcıyla ciğerini deşmek suretiyle onu öldürdü. Bu iki olayın ortak tarafı, her ikisinin de Resulullah'ın izni alınmadan yapılmış olmasıdır. Fakat Resulullah Aleyhisselam her iki olayı da sonradan uygun ve caiz görmüştür. Bu da İslam'a karşı amansızca savaş açan her kişinin ölümünü hak ettiği anlamına gelir. Evet, İslam'a, Allah'a ve Resulüne açıkça savaş ilan etmiş olanları öldürmek, İslam'a nusret etmek anlamına gelir. Günümüzün taguti liderleri Müslümanlara karşı savaş ateşini yakmış, Müslümanları öldürmüş ve Müslüman kadının namusuna el uzatmışlardır. Yaptıkları zulümle firavunu bile geçmişlerdir. Bunların kanları Müslümanları Allah'a yaklaştırır. Evet, Müslüman gençler Yahudilerle dostluk kuran ve Müslümanlara kafa tutan hakimi öldürmekle Kinane yani Filistin topraklarında bütün Müslümanların iffet ve şerefini korumuşlardır. Hatta tüm İslam topraklarında Allah ve Resulüne nusrette bulunmuşlar ve Ömer radıyallahu anh'in dediği gibi Allah rızasına kavuşmak için canlarını adamışlardır. İnsanlar arasında Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir. Kab ibn Eşref'in öldürülmesi Bedir gazvesinin üzerinden tam bir yıl geçmiş ve Kaynuka oğulları Medine'den çıkarılmıştı. Medine Yahudilerinin en azgın şairlerinden biri olan Kab ibn Eşref hala Müslümanlara dil uzatmayı sürdürüyordu. Kaynuka oğullarının Medine'den çıkarılmasından sonra Müslümanlara karşı olan kin ve nefreti daha da artmış, şiirler ve mersiyelerle Müslümanlara daha da fazla kafa tutup meydan okumaya başlamıştı. Onun bu davranışlarından iyice rahatsız olan Resulullah Aleyhisselam bir gün ashabına Kab İbni Eşref'i öldürmek için kim hazırdır? Çünkü o Allah'a ve Resulüne eza etmiştir.'' buyurdu. Muhammed İbni Meslem'e ''Ya Resulallah, onu benim öldürmemi ister misin?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam ''Evet isterim.'' diye cevap verdi. Bu iş için Sa'd ibni Muazza danışmasını emretti. Muhammed İbni Meslem'e, Resulullah'a verdiği bu söz üzerine birkaç gün bu işi planlamakla meşgul oldu. Evz kabilesinden Abbad İbni Biş, Ebu Naile, Silkan İbn Selame, Kâb İbni Eşref'in süt kardeşidir, Haris İbni Evz ve Ebu Abz İbni ile görüşüp durumu bunlara bildirdi. Bunlar da muvafakat edip hepimiz birlikte öldürürüz dediler. Sonra hep birlikte Rasulullah Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek, "Ya Rasulallah, Kabı biz öldüreceğiz. Fakat onu tuzağa düşürmek için sizin hakkınızda Kabın hoşuna gidecek bazı sözler söylemek gerekir. Müsaade buyurunuz." dediler. Rasul Ekrem de, "Hatırınıza geleni söyleyebilirsiniz." buyurdu. Bunun üzerine Ebu Nağ ile Radyallahu An, Kabın yanına vardı. Musra'da Kab kavminin arasında oturmaktaydı. Herkes kalkıp dağılana kadar oturup sohbet ettiler ve şiirler söylediler. Herkes gittikten sonra Ebu Nail'e, Kâb'a ''Bu adamın gelişi başımıza bela oldu. Bütün Araplar bize düşman kesildi ve bir yaydan bize ok atmaya başladılar. Akrabalık bağlarımız kesildi, yollarımız bağlandı, dayanacak halimiz kalmadı, çoluk çocuğumuz perişan oldu.'' dedi. Kab, ''Durumun bu şekilde olacağını önceden sana söylemiştim.'' dedi. Ebu Na ile, ''Benim gibi düşünen başka arkadaşlarım da var. Senin yanına gelip senden hurma ve yiyecek almak istedik. Güvendiğin bir şeyi de sana rehin olarak bırakabiliriz. Muhammed hakkında sana söylediklerimi de kimseye söyleme.'' dedi. Kab ''Kimseye bir harf dahi söylemem. Fakat bana doğru söyle, onun hakkında ne yapmak istiyorsunuz?'' diye sordu. Ebu Nâile onu küçük düşürüp ondan ayrılmayı düşünüyoruz dedi. Ka'b beni çok memnun ettin. Alacağınız mallar karşısında rehin olarak bana ne bırakacaksınız diye sordu. Ebu Nâile silahımızı ve zırhımızı rehin bırakırız dedi. Ka'b muvafakat ederek kendisine gelmesi için Ebu Nâile'ye gün verdi. Ebu ile arkadaşlarının yanına gelerek kendilerine durumu bildirdi ve tayin edilen günün akşamı kâb ibni Eşref'e gitmeye karar verdiler. Hz. Peygamber aleyhisselamı da haberdar ettiler. Buluşma günü geldiğinde Resulullah aleyhisselam onlarla beraber yürüyerek bakiden kendilerini uğurladı ve Allah'ın bereketi ve yardımıyla görevinize gidiniz buyurdu. Yatsı namazını beraber kılmışlardı ve gece ay ışığıyla gündüz gibi aydınlıktı. Sonunda Kâb'ın kaldığı kaleye geldiler. Ebu Nâ ile kale dışından Kâb'a seslendi. Kab sesi duyunca hemen kalkarak onların yanına indi. Bu sırada Kâb henüz yeni evlenmişti. Kabın karısı kendisine, ''Bu saatte nereye çıkıyorsun?'' diye itiraz ettiyse de Kâb, ''Bu seslenen süt kardeşim Ebu Nâ iledir diyerek karısını dinlemedi. Kadın, ''Emin ol ki benim işittiğim bu sesten kan damlıyor.'' dedi. Kab, ''Bu seslenen süt kardeşim Ebu Nâil'edir. Hem delikanlı bir kişi, geceleyin kılıç darbesine çağrılsa bile o çağrıya muhakkak gider.'' diyerek kadını tersledi ve yanlarına indi. Aşağıda sohbet etmeye başladılar. Sonra konuşa konuşa Şercül Acuz denilen yere doğru yürümeye başladılar. Şercül Acuz Medine yakınlarında bir yerin adıdır. Bu arada Ebu Na ile elini Ka'b'ın saçlarına daldırarak bu koku ne kadar da güzel dedi. Ka'b ne sanıyorsun? Arabın en asil ve en güzel kokulu kadınları Sinem'de yaşıyor diye cevap verdi. Biraz daha yürüdükten sonra Ebu Na ile saçını koklamama müsaade eder misin diye sordu. Ka'b evet ederim dedi. Bunun üzerine Ebu Na ile Ka'b ibn Eşref'in başını sımsıkı yakaladı. Diğerleri de kılıç darbeleriyle Ka'b'ın işini bitirdiler. Son öldürücü darbeyi de Muhammed İbni Mesleme elindeki kısa ve keskin kılıcı Ka'b'ın karnına batırarak tamamladı. İlk kılıç darbesiyle Ka'b haykırmış ve bu feryadı duyan Yahudiler toplanarak olayı görmek için ateş yakmışlardı. Ka'b'ı öldüren mücahitler onun başını bir torbaya koyarak Medine'ye getirdiler. Hemen Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna gittiler. Resulullah Aleyhisselam o gece Baki'de kalıp namaz kılmıştı. Haberi duyduklarında bütün Müslümanlar tekbir getirdiler. Resulullah Aleyhisselam da tekbir getirerek, ''Arzunuza nail oldunuz.'' dedi. ''Ya sen ey Allah'ın Resulü?'' diyerek kabın başını Resulullah Aleyhisselam'ın önüne koydular.'' Hz. Peygamber aleyhisselam, Kabın öldürülmesi üzerine Rabbine şükür ve hamd etti. Haris İbni Evs'in yaralarını mübarek tükrüyüyle sıvazladı ve Haris'in yaraları anında şifa buldu. Haris, bazı arkadaşlarının kılıç darbeleriyle kazayla yaralanmıştı. Aynı gecenin sabahı Resulullah aleyhisselam ashabına ''Yahudilerden karşı gelen olursa öldürünüz'' diye emir verdi. Bunu duyan Yahudiler korktular, içlerinden en ileri gelenleri bile tek kelime edemez oldular. İbn Süneyne'nin öldürülmesi İbn Süneyne, oğulları Yahudilerinden ve Huheysa İbni Mesud'un müttefiklerindendi. Bir gün Huheysa'nın kardeşi, Muheysa İbni Mesud tarafından öldürüldü. Bunu duyan Huheysa, kardeşinin yanına gelip ona vurmaya başladı ve ona, ''Ey Allah düşmanı! Onu niçin öldürdün? Yemin ederim ki göbeğinde biriken yağlar bile onun malındandır.'' dedi. Bunun üzerine Muhaysa, ''Allah'ın adına yemin ederim ki onu öldürmemi emreden, seni de öldürmemi emretse hiç çekinmeden bunu yaparım.'' dedi. Huveysa ''Eğer Muhammed beni öldürmeni emretse gerçekten beni öldürür müsün?'' diye sordu. Muhaysa, ''Evet.'' diye cevap verdi. Allah'ın adına yemin ederim ki bana senin boynunu vurmamı emretse hiç çekinmeden vururum. Bunun üzerine Huveysa, vallahi seni bu dereceye kadar getiren bu dinde muhakkak bir hikmet vardır diye hayretini belirttikten sonra kardeşine muvafakat ederek Müslüman oldu. Bu olaydan sonra Yahudiler İbn Süneyle'nin öldürülmesini şikayet etmek üzere Resulullah Aleyhisselam'a geldiler. Resulullah Aleyhisselam Yahudilere o da kendisi gibi düşünenlerle birlikte Medine'den çekip gitseydi öldürülmezdi. Fakat o böyle yapmayıp burada kalarak şiirleri ve sözleriyle bizi hicvedip eziyet etmeye başladı. Şunu çok iyi bilin ki, içinizde her kim bu şekilde davranacak olursa cezası kılıçtır dedi. Sonra bu gibi olayların sona ermesi için onları bir sözleşme yapmaya çağırdı. Onlar da kabul edip bu konuda bir sözleşme yazdılar. Kaab İbni Eşref'in öldürülmesinden sonra Yahudiler iyice korkup sinmişlerdi. Gördüğünüz gibi her iki olayda Kaab İbni Eşref ve İbni Süneyne'nin öldürülmesi Uhud gazvesinden önce ve birbirine yakın zamanlarda meydana gelmiştir. Her iki olayın ortak özellikleri birinci olarak zaman yönünden birbirine yakın olmaları, ikinci olarak da her iki olayın Resulullah Aleyhisselam'ın izniyle yapılmış olmasıdır. İzin ve teklifin keyfiyeti değişik olsa bile. Her iki olayın da gerçekleştirilmesinde tek sebep vardı. O da İslam'a, Müslümanlara ve özellikle de Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyetine karşı takınılan düşmanca tavırdı. Kab İbni Eşref'in suçu İbn Süneyne'nin suçundan daha büyüktü. Çünkü Kab Mekke'ye gidip Kureyş'in liderleriyle görüşmelerde bulunmuştu. Bedir'de katledilen müşrikleri şiir ve kasideleriyle övüp Müslümanları kınamıştı. Müşriklerle işbirliği içinde olduğunu açıkça ifade etmişti. Müslüman şairleri hicvedip kalben ve alenen müşriklere sevgi beslediğini ilan etmişti. Diğer bir yönden hem Ka'b ibn Eşref hem de İbn Süneynenin aleyhine olan bir noktada her ikisinin de Medine Yahudilerinden yani Arap kabilelerinden olup Evs ve Hazrec'in aralarında yaşamalarıydı. Resulullah Aleyhisselam'la Medine Yahudileri arasında yapılmış olan ve birbirleriyle ittifak halinde olup birbirlerini desteklemelerini öngören anlaşmaya rağmen bu liderler Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır takınmışlar ve aralarındaki anlaşmayı görmemezlikten gelmişlerdi. Kalesinin içinde güvenli bir ortamda yaşayan Ka'b ibn Eşref Aynı zamanda Müslümanların kadınları hakkında da gazel söylemeye başlamıştı. Bütün bunların neticesi olarak da Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara Kâb-ı İbni Eşref'in öldürülmesini önerdi. Muhammed İbni Meslem'e de gönüllü olarak bu işe girişti. Suikasti gerçekleştirmek için dört mücahit seçti. Bunların arasında Kâb-ı İbni Eşref'in süt kardeşi olan Ebu Nâil'e de vardı. Demek oluyor ki suikast olaylarını gerçekleştirebilmeye en uygun olan kişiler, şüpheden en çok uzak olan ve öldürülecek kişiyle arkadaşlık veya akrabalık bağları olan kişilerdir. Muheysa İbni Mesud'un İbn Süneyne'yi öldürebilmesinin sebebi de budur. Çünkü İbn Süneyne, Muheysa'nın kardeşi olan Huveysa'nın müttefikiydi ve devamlı bir şekilde onun yanına gidip geliyordu. Evet, bu tip olayları gerçekleştirmek düşman safları arasına yayılmış olan Müslümanların en büyük sorumluluğuydu. Düşman, bu Müslümanlara yakınlık ve dostluk gösterdiği veya görevi, mevkii itibariyle güven duymaya başladığı zaman, bu tağutlardan intikam alma görevinde diğerlerinden binlerce kere daha başarılı oluyorlardı. Bu operasyonlarda daha önce şahit olmadığımız yeni bir durumla karşılaşmaktayız. O da, hedefin gerçekleştirilebilmesi için yalan söyleyip hikayeler uydurmayı gerektiren hiledir. Çünkü bu şekilde davranılmaksızın bu türlü operasyonların gerçekleştirilmesi çok zordur. Müslümanlara karşı olan düşmanlığının kendisine ne şekilde zarar getireceğini çok iyi bilen Kâb İbni Eşref'e karşı bu şekilde davranılmasaydı, Kâb kolay kolay kendini ortaya atmaz ve devamlı tetikte olurdu. Onun için Kendisine hile yapmak gerekliydi. Bu hilede İslam'a ve Resulullah Aleyhisselam'a dil uzatmak suretiyle yapılıp bu tağutun kendilerine güvenmesi sağlandı. Buradan şunu öğreniyoruz. Bu gibi görevleri gerçekleştirebilmek için İslam ve Müslümanlara dil uzatmak, kafir olduğunu ilan edip kafir gibi gözükmekte hiçbir sakınca yoktur. Çünkü ashab-ı kiram bütün bunları Resulullah Aleyhisselam'ın izniyle yapmıştır. Esma binti Merva'nın öldürülmesi tam bir İslami açıklıkla yapılmış, kendilerine ve çocuklarına büyük bir imanla kafa tutulup ''Hepiniz bana tuzak kurun, sonra da ertelemeyin'' denilmiştir. Ama kalesine sığınan ve büyük bir kuvvete sahip olan düşmanların bu şekilde öldürülmesi imkan dahilinde değildir. Fakat her halükarda bu gibi olaylar izinsiz olarak yapılmamalıdır. Çünkü bir Müslümanın yöneticilerine bağlı olması her şeyden daha önemlidir. Çoğu zaman zayıf şahsiyetli kişilerin zulmedilmekten korkarak münafık pozisyonuna girip kafir ve zalimlerle beraber yaşayıp onlarla bir dayanışma içinde olduklarını görmekteyiz. İslam böyle bir durumu kesinlikle yasaklamış ve bunu kafirlere yönelmek olarak kabul etmiştir. Zulmedenlere yönelmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur, sonra yardım da göremezsiniz. Hud Suresi 113. Ayet Bu şekilde kafirlere yönelenlerle, kafirlerle mücadele edenlerin arasındaki fark çok açıktır. Çünkü, kafirlerle mücadele edenler bu gibi şeyleri yöneticilerinden izin almak suretiyle ve görevi yerine getirebilmek için yapmaktadırlar. Diğer bir ihtimalle de yöneticileriyle bağlantı kuramadıkları zaman, Müslümanlar lehine casusluğu veya bir kafirin suikastini gerçekleştirebilmek için yapmaktadırlar. İşte Ebu Naile radıyallahu anh de, Muhammed aleyhisselamın aleyhinde konuşup onu teşhir ederek, Kab İbni Eşref'in son derece güvenini kazanmış ve vazifesini gerçekleştirmiştir. Diğerlerine yani Ayet-i Celî ile de sözü edilenlere gelince zalimlerin zulmünden korkarak veya şahsi çıkarlarından dolayı kâfirlere yönelip münafıklaşan kişilerdir. Yapılan suikast planına gelince son derece özen ve titizlikle hazırlanmış hiçbir boşluğu olmayan bir plandı. Plandaki duruma dikkat edilecek olursa, Kâb ibn Eşref'e rehin olarak silahların bırakılması üzerine anlaşma yapılmıştı. Eğer bu anlaşma yapılmaksızın silahlı bir vaziyette gıda maddesi almaya gelselerdi, dikkatleri üzerlerine çeker ve şüphe uyandırırlardı. Anlaşma mucibince silahlar Kâb ibn Eşref'e rehin olarak bırakılacağı için bu mücahit grubunun silahlı bir vaziyette oraya gitmesi hiçbir şüphe uyandırmamıştı. Bu anlaşma Kâb'ın da işine gelmişti. Beş Müslümanın olduğu gibi bütün silahlarını alıp silah deposuna ekleyecek ve bunun karşılığında onlara sadece bir miktar yiyecek verecekti. Planın en kuvvetli ve etkili yönü düşmana gafil ve ahmak görünüp onun kendi kafasındakileri uygulamaya koymasına fırsat vermektir. Müslüman cemaatin yöneticilerine bazı vesikaları taşırken istihbarat tarafından yakalanan Müslüman bacımızın tavrını hala hatırlamaktayız. Bu bacımızın taşımış olduğu pasaportundan İslami hareketle ilgili olduğu anlaşılmış ve kendisine karşı çok şiddetli tehdit metodları uygulanmıştı. Daha sonra başkentteki istihbarat merkezine götürülerek burada istihbarat teşkilatında çalışan İki büyük sorumlu tarafından sorguya çekilmeye başlanmıştı. Saatlerce süren sorgulamadan sonra bu bacımız Müslüman cemaatin aleyhine kendileriyle işbirliği yapacağına dair onları ikna etmiş. Buna son derece sevinen istihbarat elemanları da kendisini başkentin en lüks otellerinden birine yerleştirip büyük miktarda para vermek suretiyle işe koyulmasını istemişler ve sonunda da onlardan kurtulmayı başarmıştı. Burada anlatmaya çalıştığımız şey, bir plan yaparken şüpheyi gidermenin, şüpheyi gidermenin ve dikkatleri üzerinde toplamamanın, görevin başarıyla yerine getirilmesinde en önemli kural olduğudur. Kab İbni Eşref'in suikast planında da bu kural en iyi bir şekilde uygulandığından, Kâb, baştan aşağı silahla donatılmış olan mücahitlerin arasında yürümekte hiçbir sakınca görmemiştir. Aynı zamanda öldürücü alette, görevin durumuna uygun bir silah olmalıdır. Muhammed İbni Meslemen'in son darbede kullanmış olduğu kısa ve keskin kılıç, bu tağutun kesin olarak öldüğünden emin olmak için gerekli olan bir silahtı. Kâb'ın kaleden uzaklaştırılması da çok mühimdi. Aksi takdirde bu mücahitler kalenin yakınında yakalanabilirlerdi. Ebu Nâile'nin Kabın başındaki kokuyu koklamak için yaptığı ilk girişimi de zorunluydu. Bu ilk girişimi yapmamış olsaydı, ikinci seferinde onun üzerinde şüphe uyandırabilir ve kab başını kurtaramayacak bir şekilde ona uzatmazdı. Yaptığı ilk girişimle onun kalbinde hiçbir şüphe uyanmamasını sağlamıştı. Son olarak bu suikastin nasıl büyük bir etki yaptığını gözlemliyoruz. Bu suikastle Müslümanlara karşı olan hareketlenme kendi diyarında bastırılmıştır. Karşıt propaganda yapan sesler azaltılmıştır. Bu suikasten sonra Yahudiler Müslümanlarla bir anlaşma yaparak bu şekilde düşmanlıkta bulunmayacaklarını belirtmişlerdir. Düşmanın kalbine öyle bir korku girmiştir ki liderlerinden hiçbiri tek başına dolaşamaz hale gelmiştir. Diğer bir yandan Muhaysa İbni Mesud'un kardeşine Resulullah Aleyhisselam'ın emretmesi halinde kendisinin de boynunu vurmaya hazır olduğunu belirtmesi, bu mücahitlerin sonsuz bir cesaret ve azim sahibi olduklarını ve dinlerinin hayatlarındaki diğer bütün şeylerden daha önemli olduğunu düşmana göstermek ve öğretmek amacını taşıyordu. Mücahitlerin dinleri uğrunda babalarından, kardeşlerinden, ve çocuklarından dahi geçebileceklerini sergiliyordu. Uhud gazvesinden sonra Süfyan İbni Halid el-Hendeli'nin öldürülmesi. Resulullah Aleyhisselam'a Süfyan İbni Halid'in etrafındaki insanlarla beraber Arne denilen yere inerek kendisine karşı savaşmak için hazırlandığı haberi ulaştı. Süfyan'a Araplardan birçok insan daha katılmıştı. Bu haber üzerine Resulullah Aleyhisselam, Abdullah İbni Üney'si tek başına Süfyan'ı öldürmeye gönderdi ve ona, Huzaa'nın grubuna katıl.'' dedi. Abdullah İbni Üney's, ''Ya Resulallah, onu bana tarif et ki gördüğüm zaman tanıyabileyim.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Onu gördüğün zaman ondan ürperir, çekinir ve şeytanı hatırlarsın. Kendisini gördüğünde içinde bir ürperti duyarsan bil ki aradığın kişi odur.'' buyurdu. Ve ona, aklına gelen her şeyi söylemesi için izin verdi. İbni Üneys radıyallahu anh hiç kimseden çekinmez ve ürpermezdi. Hemen silahını kuşanarak yola koyuldu. Arne denilen yere vardığında Süfyan'ı arkasında bir takım Habeşli ile birlikte yürürken gördü ve ondan ürperdi. Resulullah aleyhisselamın tarifinden onu hemen tanıdı. Bu arada ikindi namazının vakti gelmişti. Yürürken İma ile namazını kıldı. Süfyan'a yaklaştığında Süfyan ''Sen kimsin?'' diye sordu. İbn Üneyiz ''Ben huzalardan biriyim. Senin Muhammed'e karşı kuvvet topladığını duydum ve sana katılmaya geldim.'' dedi. Onunla beraber yürürken konuşmaya başladı ve ''Muhammed'in uydurduğu şu yeni dine hayret ediyorum. Babalarının dinini terk etti ve milletini hayal kırıklığına uğrattı.'' dedi. Bunun üzerine Süfyan, Muhammed şimdiye kadar benim gibi biriyle karşılaşmadı dedi. Bu şekilde konuşmaya devam ederek Süfyan'ın çadırına kadar vardılar. Süfyan'ın arkadaşları da kendi çadırlarına çekildi. Süfyan, benimle beraber gel ey huzalı kardeş diyerek Abdullah İbni Üney'si yanına aldı. Herkes uyuduktan sonra Süfyan'ı öldürerek başını vücudundan ayırıp yanına aldı. Sonra oradan uzaklaşarak bir mağaraya saklandı. Olaydan haberdar olan müşrik süvarileri kendisini takip ediyorlardı. Abdullah İbni Üney's gece olunca karanlıktan yararlanarak saklandığı mağaradan çıkıp Medine'ye ulaştı ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitti. Resulullah Aleyhisselam o sırada mescitte bulunuyordu. Abdullah İbni Üney'si görünce ''Kazandın, istediğini elde ettin.'' buyurdu. İbn Üneyse "Sen kazandın ya Resulullah." diyerek Süfyan'ın kellesini önüne koydu ve başından geçen olayları anlattı. Resulullah Aleyhisselam İbn Üneyse bir asa vererek "Bununla cennete kısa yoldan gideceksin. Cennete kısa yoldan gidenler çok azdır." buyurdu. Abdullah İbn Üneyse radıyallahu anh ölünceye kadar bu asayı yanında muhafaza etti. Öldüğünde de bu asa kefeninin içine konuldu. Abdullah İbni Üney's radıyallahu anh'in tek başına gerçekleştirdiği bu suikaste gelince, savaşı başlamadan bitirmiş ve düşmanın hareketini engellemiştir. Uhud'da akatılan kan daha henüz kurumamışken, yeni bir ordunun Medine'ye hücum etmesi çok büyük bir tehlikeydi. Abdullah İbni Üney's radıyallahu anh, Allah'ın yardımıyla tek başına bu görevi yerine getirip, Hücumu engelledi. Mağarada gizlenmesi kendisini arayanları atlatmak içindi. Gündüz gizlenip gece yürümesi de planlamadaki dehasını gösteriyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın hicret ederken uygulamış olduğu yöntemi uygulamıştı. Batnu Arne denilen yer Mekke yakınlarında, Arafat'la Müzdelife arasında bir yerdi. Demek oluyor ki suikastin yapıldığı yer Mekke'ye çok yakındı. Böyle olunca da çok büyük bir etki bırakmış ve Muhammed Aleyhisselam'ın kuvvetinin Mekke sınırlarına kadar ulaştığını ve Kureyş'in yataklarına kadar girdiğini göstermişti. Görevlerin yerine getirilmesi için en uygun kişilerin seçilmesi çok önemli bir şeydir. İşte Abdullah İbni Üney's radıyallahu anh de bu göreve en uygun kişiydi. Gözü pek ve korkusuzdu. Tek başına Batnu Arne'ye giderek Düşman ordusunun komutanını çadırında öldürmüş, onların topraklarında gizlenmiş ve bu kafirin kellesini aldıktan sonra Medine'ye dönmüştü. Hiç şüphe yok ki bu çok büyük bir kahramanlıktır. Bu olay bize mücahit gençlerin Şam topraklarında yapmış oldukları bazı operasyonları hatırlatmaktadır. Öyle ki bir mücahit hiç çekinmeden patlayıcı madde dolu arabasıyla düşmanın en önemli ve hassas mevkilerini havaya uçurarak düşmanın en önde gelen liderlerini yok edebiliyor, kendisinin de izine rastlanmıyordu. Hendek gazvesinden sonra Ebu Rafi'nin öldürülmesi. Allahü u Teala'nın Resulullah Aleyhisselam'a bahşettiği nimetlerden biri de, Ensardan olan Evs ve Hazreç kabilelerinin Resulullah Aleyhisselam'la birlikte iki büyük kahraman gibi iyilikte yarışmalarıydı. Evs kabilesi bir iyi işte bulunsa, Hazreçliler hemen ''Vallahi İslam yolunda bu yaptığınız işte bizi geçmenize müsaade etmeyeceğiz.'' diyerek hayırlı bir işe koştururlardı. Eğer Hazreç evsi geçerse evsliler de böyle yaparlardı. Evsliler Resulullah Aleyhisselam'a olan düşmanlığıyla tanınan Kab İbni Eşref'i öldürdüklerinde Hazreçliler ''Vallahi bu faziletli işle bizi geçmenize müsaade etmeyeceğiz.'' diyerek Kab İbni Eşref gibi Resulullah Aleyhisselam'a düşmanlığıyla tanınan bir kişiyi araştırdılar. Sonunda Sellâm İbni Ebil Hukayk'ı hatırladılar. Bu Yahudi Hayber Kalesi'nde bulunmaktaydı. Onu öldürmek için Resulullah Aleyhisselam'dan izin istediler. Resulullah Aleyhisselam da onlara izin verdi. Bu görevi yerine getirmek üzere Hazreç ve Seleme oğullarından beş kişi yola koyuldu. Bunlar... Abdullah İbni Atik, Mesud İbni Sinan, Abdullah İbni Üneyz, Ebu Katade El Haris İbn Rabi ve Eslem kabilesinden onlara müttefik olan Huzai İbn Esvetti. Resulullah Aleyhisselam bunların başına Abdullah İbni Atik'i başkan tayin etti ve onları kadın ve çocukları öldürmekten men etti. Abdullah İbni Atik ile arkadaşları kaleye yaklaştıklarında gün batmıştı. Abdullah İbni Atik, Arkadaşlarına, siz yerinizde oturunuz da ben kaleye gideyim. Kale kapıcılarına nezaketli davranarak içeri girebileceğimi zannediyorum dedi ve kale kapısına doğru yürüdü. Kapıya yaklaşınca kendisini saklamak için sanki bir ihtiyacını görüyormuş gibi elbisesini üzerine çekti. Bütün kale halkı içeri girmişti. Bu sırada kale kapıcısı Abdullah'a, ey Allah'ın kulu. ''Eğer içeri girmek istiyorsan gir, zira ben kapıyı kapatmak istiyorum.'' diye seslendi. Abdullah İbni Atik olayı anlatarak diyor ki, ''Ben de hemen içeri girdim ve merkep ahırına gizlendim.'' Herkes kaleye girdikten sonra kapıcı kapıyı kilitledi ve anahtarlarını bir direğe astı. İbn Atik der ki, ''Hemen gizlendiğim yerden çıkarak anahtarlara doğru yürüdüm ve anahtarları alarak kapıyı açtım. Ebu Rafi'nin yanında akşamdan sonra gece sohbeti yapılırdı. Bu sohbet kalenin üst tarafında yapılmaktaydı. Sohbet sona erip dostları Ebu Rafi'nin yanından dağılınca ben onun yanına çıkmaya başladım. Açtığım her kapıyı içeriden sürmeliyordum. Kendi kendime Ebu Rafi'nin adamları eğer beni anlarsa Herifi öldürünceye kadar bu fırsatı bana bırakmazlar diyordum. Bu suretle Ebu Rafi'nin yattığı odaya kadar vardım. O karanlık bir oda içinde ailesinin arasında yatmaktaydı. Odanın neresi olduğunu kestiremedim. Nerede olduğunu anlamak için Ebu Rafi diye seslendim. Kim o diye cevap verdi. Ben hemen sese doğru giderek kılıcımla ilk darbeyi yerleştirdim. Fakat dehşete kapılmıştım. Bir iş göremedim. Ebu Rafi haykırmaya başladı. Ben hemen odadan dışarı çıktım. Kapının önünde biraz oyalandıktan sonra tekrar odaya daldım. Sesimi değiştirerek, ''Bu feryat nedir ya Ebu Rafi?'' diye sordum. Ebu Rafi, ''Canın cehenneme, sen seslenmeden önce birisi beni odanın içinde kılıçla vurdu.'' dedi. Abdullah İbni Atik der ki, Ona bir darbe daha yerleştirerek iyice yaraladım. Fakat yine öldüremedim. Sonra kılıcın keskin ucunu karnına bastım. Nihayet Ebu Rafi arkasına devrildi. Bu defa herifi öldürdüğümü anladım. Hemen harekete geçip kapıları birer birer açarak merdivenin son basamağına kadar geldim. Merdivenin sona erdiğini sanıp ayağımı attığımda, Ayağım boşta kalarak düştüm ve bacağım kırıldı. Mehtaplı bir geceydi. Hemen sarıkla bacağımı sardım. Sonra yürüdüm. Kapıya kadar varıp orada oturdum ve kendi kendime şunu öldürüp öldürmediğimi iyice anlamadan bu gece kaleden çıkmam dedim. Tan yeri ağarıp horoz ötmeye başlayınca Tellal kale surlarından birine çıkıp Hicaz ahalisinin taciri Ebu Rafi'nin ölümünü bildiririm diye ilan etti. Bunun üzerine arkadaşlarımın yanına gittim ve onlara ''Başardık, Allah Ebu Rafi'yi katletti'' dedim. Sonra Nebi Aleyhisselam'ın huzuruna vardık. Kendisine olayı anlattım. Ayağımın kırıldığını duyunca bana ''Ayağını uzat'' buyurdu. Ben de ayağımı uzattım. Resulullah Aleyhisselam Ayağımı sıvazladı Sanki Hiçbir ağrı duymamış gibi oldum Evet Bu suikasti gerçekleştirmek için Yola koyulan beş fedaiden biri olan Abdullah İbni Atik de Abdullah İbni Üneyiz gibi Eşine ender rastlanan örneklerden biridir İbn Üneyiz Süfyanı çadırında öldürmüşse de İbn Atik Selam İbni Ebil Hukayk'ın kalesine girmiş Ve onu yatağında öldürmüştür i̇bn Atik'in uygulamış olduğu yöntem, suikast düşüncesinin ulaşabileceği en yüksek seviyedir. Ebu Rafi'yi yatağında ve ailesinin arasında öldürmüştür. Hayber Kalesi'nin ve Ebu Rafi'nin evinin anahtarlarını eline geçirmiş ve çok büyük bir cüretle planını uygulamıştır. Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra, Müslümanlar bu kaleleri fethetmeye başlamışlardır. Bazı rivayetler, Abdullah İbn Atik'in annesinin o sırada Hayber'de olduğundan ve İbn Atik ile arkadaşlarının kaleye girmesini sağladığından bahsetmektedirler. Durumun bu şekilde olması da mümkündür. Fakat Buhari'nin rivayetinde bu konudan bahsedilmemiştir. İbn Atik radıyallahu anh'in cesaret ve cüreti akılları durduracak ve zihinleri allak bullak edecek derecededir. İlk defasında düşmanın kendisine ulaşması gibi bir kötü ihtimali düşünerek yakalanmadan önce Allah düşmana Ebu Rafi'nin işini bitirebilmek için geçtiği bütün kapıları kapamak suretiyle geri dönüşte büyük bir zaman kaybetme riskini göze almıştır. İkinci defa Ebu Rafi'ye ilk kılıç darbesini indirip çıktıktan sonra ölmediğini anlayarak kapı arkasına gizlenmiş, sesini değiştirerek geri dönmesiyle tekrar kendisini riske atmıştır. Üçüncü olarak da Ebu Rafi'nin ölümünden kesin olarak haberdar olabilmek için ayağı kırık bir vaziyette sabaha kadar gizlenmesiyle yine kendini çok büyük bir riske atmıştır. Görevini gerçekleştirme uğrunda ayağının acısını unutmuştur. Ölüm haberini kesin olarak duyduktan sonra arkadaşlarının yanına dönmüştür. Sonra da hep beraber Hayber'i terk edip Medine'ye yönelmişlerdir. İbn-i Atik radıyallahu anh, kılıcını Ebu Rafi'nin karnından sokup sırtından çıkarana kadar görevini bırakmamıştır. Bu olay verebileceğimiz en canlı örnektir. Bunun yanı sıra gördüğümüz diğer bir şey de Allah düşmanlarını yok etme yolunda Hazreç ve Evs kabilelerinin birbirleriyle hayırda rekabet etmeleridir. Mücahitler arasında Allah rızasına nail olabilmek gayretiyle böyle bir rekabetin hareketlenmesi çok önemli bir faktördür. Mücahitler, İslam davasına karşı savaş açan İslam düşmanlarını yok etme yolunda birbirleriyle yarışmalıdırlar. Bu rekabet ve yarışmanın gruplar, kabileler veya bölgeler arasında olması anlamlıdır. Böyle bir rekabet, zorbaların ve küfrün başını çekenlerin tesirsiz hale gelmesiyle son bulur. Suikastle ilgili olarak dikkatimizi çeken diğer bir yönde, bu operasyonun Hayber Yahudilerinin kalplerine saldığı korku ve bırakmış olduğu büyük etkidir. Bu suikasten sonra Yahudiler, Müslümanların elinin yataklarına kadar uzanabileceği, onları kadınlarının koynundan ve çok sıkı muhafaza edilen, güvendikleri kalelerinden bile çekip alabileceği mesajını almış olmanın getirdiği korkuyla baş başa kalmışlardır. Evet, korku savaşı yani soğuk savaş İslami bir savaştır. Bu savaştan Resulullah Aleyhisselam yaya olarak bir aylık mesafede olan yere korkuyla muzaffer oldum diyerek bahsetmektedir. Bu savaşı kaybettiğimiz gün biz de ceza olarak kaybedeceğiz. Resulullah Aleyhisselam yine bizlere şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah düşmanlarınızın kalplerinden sizin korkunuzu çekip alacaktır. Öyleyse eğer ihlasla gayemize sarılır, vesile olarak iyi bir uygulama planı yaparsak, düşmanın kilitli kapıları önümüzde açılır ve elimizin altında ulaşılması kolay bir canlı hedef haline gelirler. Ama eğer, gayeye menfaat karışırsa ve vesile tam olarak uygulanmazsa bu silah düşmanın eline geçmiş olur. Abdullah İbn-i Atik radıyallahu anh, bu operasyonun tamamını büyük bir bedeni ve fikri güç sarf ederek yerine getirmiş, neticede küfrün önderlerinden birini yok etmiştir. Buna rağmen arkadaşlarının yanına geldiğinde onlara ''Başardık.'' Allah Ebû Rafi'yi katletti demiştir. Başardım, Ebû Rafi'yi katlettim dememiştir. i̇bn Atik radıyallahu anh'in Allahü u olan ubudiyetinin yüceliğindendir ki, bütün her şeyi kendi planlayıp, kendi uyguladığı, görevini başardığından emin olana kadar beklediği ve bu yolda ayağı kırıldığı halde katletme fiilini Cenab-ı Allah'a atfetmektedir. Evet, bizim Allah için gayesinde ihlaslı olan vesileyi en iyi bir şekilde hazırlayıp uygulamak suretiyle düşmanımıza karşı bize zafer kazandıracak vesileleri hazırlayan bu gibi şahsiyetlere ihtiyacımız var. Bu gibi kişiler mevcut olduğu zaman Allah yolunda cihatta rekabet etmenin hiçbir sakıncası olmaz. Hazreç evse rekabet olsun diye öldürmek için sıradan bir insanın peşine düşmemiştir. Aksine Kâb-ı Eşref gibi küfrün başını çekenlerden birinin peşine düşmüştür. Bu rekabetin bizi sadece öldürme ve yok etme düşüncesine götürmemesini istiyoruz. Çünkü bu sadece azgın, zalim, inatçı ve küfrün başını çeken ve bu iş için sarf edilen güce denk kişilere karşı uygulanmıştır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar ve ona beklemediği yerden rızık verir. Allah'a güvenen kimseye o yeter. Allah buyruğunu yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü var etmiştir. Talak Suresi 2-3 Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınan kimseye işinde kolaylık verir. Talak Suresi 4. Ayet